hocam. ikinci olarak da vahşi hayvanların hmm. savunmasız hayvanlara karşı göstermiş oldukları bu evet. saldırma eylemi allah Teala tarafından mı irade edilmiş hmm. gibi bir şey sordu. Yani her varlığın yeme ihtiyacı var. Yani biz yemek ihtiyacını hissediyoruz. Bunu mesela ot yemek suretiyle yapabilsek hayvanlar avlamaya, onlardan istifade etmeye gerek olmaz. Evet. Ancak Cenab-ı Hak yeryüzünde ...olan belirli şeyleri bizim için mübah kılmış, meşru kılmış. Nedir? İşte belirli hayvanların etini yiyebiliyoruz, avlanabiliyor. Hı hı. E, ot olarak da e, istifade edeceğimiz şeyler var. Peki mesela bir arslan için e, hayatta kalmanın şartı nedir? Bir hayvanla avlamaktır. E, avlama şekli dikkat ederseniz e, parçalamak için atlamıyor arslan. Usulü nedir? E, boğazına yakalıyor... Nefessiz bırakıyor ve öldürüyor. Daha sonra yemeye başlıyor. Yani e, niçin bunu yapıyor? Çünkü hayatta kalması lazım. Peki aslan bu yaptığından dolayı hesaba çekilecek mi? Hayır. Yani arslanı Cenab-ı Hak el verseydi, ona al bakayım sana bıçak, e, yakala, şöyle kes, teskiye etteseydi, buna rağmen öyle bir davranış sergileseydi, suçlu olurdu. Ama bir arslanın avlanabilmesi... Karnını doyurabilmesinin usulü var. Bu da nedir? Hayvanı avlamak, nefessiz bırakıp onu öldürmek. Ve daha sonra da hayatını onu yemek suretiyle idame ettirmektir. Yani bir aslan karnı tokken dikkat edin diğer hayvanlara niye saldırsın? Yani onlar için bu zevk değil. Sadece karnını doyurmak ve hayatta kalmak için yapıyor bu hayvanlar. Her birinin görevi var yani... Bir hayvan diyelim bir kartal bakıyorsunuz balık kartalları var denize dalıyor balığı alıyor ve onunla istifade ederek hayatını devam ettiriyor. Büyük balık küçük balığı ne yapıyor? Yutarak hayatını devam ettiriyor. Yani dikkat edilirse mesela farenin istifade edeceği şeyler var. Fareden istifade eden varlık var ona ne diyoruz? Kedi diyoruz mesela. Yani Cenab-ı Hak yeryüzüne bir düzen kurmuş. Ee, bu düzen normal şekliyle cereyan ettiği takdirde yeryüzünde bir sıkıntı olmayacak. Ve her hayvan kendisine verilen görevi zulmetmeden usulüne uygun kullandığı için zaten aklı da yok. İçgüdüsüyle hareket ediyor. Ondan dolayı bir hesaba çekilmesi de söz konusu değil. Evet.